Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Vessalatü vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi Ecmain sahbihi ecmaîn Kıymetli lalegül efem dinleyenleri Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizi bu dünyaya kulluk vazifelerimizi ifa ve icra ederek Cennetini ve rızasını kazanalım diye göndermiştir Yaratılışımızın başka bir gayesi yok Başka gayelerle çalışanlar husrana uğrarlar. Dünyanın için geldiğini bilmeyen boşa çalışır. Huzur arar. Huzur yok. Rahatlık arar. Rahatlık yok. Beka arar, kalıcılık arar. Kalıcılık yok. Fitnesizlik, musibetsizlik, belasızlık arar. Böyle bir şey yok. Ama herkesinde çabalayışı buna. Sorsan adama Nasılsın iyi için? Bir rahat edemedim der. E zaten edemez, edemeyecek. Çünkü Allahü Teala hadisi kutsiyle öküzün altında buzak bekleyen gibi. Bu doğurmaz. Bu da umduğunu bulamaz. Boşuna beklemiş olur. Bir rahat edemedim. Edemeyeceksin. Onun için burada emirler ne? Yasaklar ne? Erkeklerden ne isteniyor? Kadınlardan ne isteniyor? Alimden ne isteniyor? Cahilden ne isteniyor? Allah Teala bizi birbirimize imtihan etmiş. Ve cealnâ ba'dakum li ba'dın fitneten. Etasbirûn. Ve rabbuke basîrâ. Biz sizi birbirimize fitne yaptık. Ne demek fitne yaptık? İmtihan vesilesi yaptık. Burada fitne her manada kötü anlama gelmez. Çünkü ayet-i kerimede Ve <gülüyor> ennemâ emvalukum ve evladukum fitne mallarınız ve çocuklarınız fitnedir yani mallarımız ve çocuklarımız hoşbaşımızın belası değildir ama imtihanımıza vesiledir çünkü insan çocuğundan sebep günaha girebilir eşinden sebep günaha girebilir malından sebep günaha girebilir malı var ise malı çok ise onu kaybetmemek için tavizler verebilir e malı olmayanın ona göre fitnesi o manada az olur hep bunlar imtihan için Birbirinize fitne yaptık. Kadını erkeğe, erkeği kadına. Erkekle kadın arasında Allah Teala bir cazibe, bir istek, bir cezbetme gücü yaratmış. Kuvve-i cazibe yaratmış. Bunu yaratan Allah Teala. Ya? Şimdi bu senin, benim elimde bir şey yok. Biz yaratıldık. Kendimizi bu hal üzere bulduk burada değiştirme imkanımız da yok o zaman ne yapacağız hudutlara sınırlara riyad edeceğiz Et bakalım sabredebilecek misiniz çünkü Allahü Teala ne yapıyor efendim? zararlı olan şeyleri haram ediyor faydalı olan şeyleri helal ediyor allah Teala'nın haram ettiği hiçbir şeyde kar yok allah Teala'nın helal ettiği bir şeyde de zarar yok ama tabii ki o ayrı bir şey. Sen şeker hastası olursun da baklava sana zararlı. Şimdi baklava helaldir ama sana zararı olur. O ayrı, o özel. Biz özelden bahsetmiyoruz. Biz genelden bahsediyoruz. Genel manada Allahü Teala efendim, ma Allah şifakum fi maharrama aleyküm. Bir şey size haram ettiyse şifanızı ona koymamıştır. Çünkü neden? Allah Teala'nın hikmetine, rahmetine, merhametine uygun düşer mi ki senin şifan ...şunda olacak, o şey de sana yasak olacak. Bu Allah Teala böyle yapmaz. Ya e şimdi sen bu milletin dediklerine ne bakıyorsun? Ya böbreğine, bira içersen böbreğine yararmış. Hadi git. Ne alakası var bira içersen? E doktor dedi. Sen doktordan iyi mi biliyorsun? Senin canın ekşili istiyor da o doktora inanıyorsun. Öyle şey olur mu? Bira içmenin ne lüzumu var ya? Efendim, dünya kadar böbreğe faydalı ilaç var. Attarlar da var, bitkiciler de var, doktorlar da var, eczaneler de var. Hepsini bıraktı, bira içecek ya, kılıf hazırlıyor ya. Yani. Böyle bir şey olur mu sen? Şimdi, biz bu dünyaya yaratıldık, gönderildik, mesulüz, sorumluyuz, mükellefiz. Sarı çizmeli Mehmet daha değiliz. Ben istediğimi yaparım, istediğimle yatarım, istediğimle kalkarım, istediğimi yerim, istediğime bakarım. Böyle bir şey yok. Var diyorsan, öldükten sonra anlatırsın muhasebede. Bana anlatma. Ben sana bir şey soracak güçte değilim. Ben de sorumluyum senin gibi. Ben sana ne sorabilirim ki? Allah soracağım buyuruyor. Bizi yaratan varsa o soracağım buyuruyor. felenes أَلَنَّ الْلَذ۪ينَ نُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْ أَلَنَّ الْنُرْسَل۪ينَ peygamberler gönderdim, elçiler gönderdim. Onların varisleri, vekilleri ...alimleri, vaazileri, hocaları, şeyhleri... ...gönderdim. Şimdi... ...o kendilerine peygamber... ...varisleri gönderilen... ...ümmetlere... ...soracağız. An içiyorum. Kaçam ediyorum. Zatıma yemin ediyorum. Allah buyuruyor. Ben zatıma yemin ediyorum. Kime peygamber gönderdimse... ...onlara soracağım. E gönderdik peygamberlere de soracağım. Siz vazifenizi yaptınız mı... Doğruyu konuştunuz mu? Tebliğ ettiniz mi? Davet ettiniz mi? Onu da soracağım. Şimdi biz onun için bu sorumlulukta olan insanlar olur. Hepimiz sorumluyuz. Ama alim ilmine göre. Alim e, bildiğini yapmamaktan, bildiğini anlatmamaktan, cahil bildi, bilmediğini öğrenmemekten. Öyle mi? Ve lil alim merreten Şimdi bu işin iki tarafı var. Ustura, İki taraflı kesiyor. Bir hadiste der ki, denbül alimi, denbül mahidun ve denbül cahili denban. Alimin günahı birse, cahilin günahı ikidir. Çünkü alim günah olduğunu bilerek yapar, en azından imanını kurtarır. Cahil günah olduğunda bilmez, günahdır diyene de hadi git işine de bu normal bir şey. Ne günah der? Kafir olur. Cahilin günah iki kat olur, imandan da çıkma tehlikesi bol olur. İnsanın günahı bilmesi de iman kurtarmasına yarar helal harama, harama helala karıştırmamak ilme bağlıdır. Çünkü Kur'an'da diyor, Yahudi Hristiyan cennete giremez. Müslüman olmayan cennete giremez diyor. E sen bunu bile bile sat. işte. Yahudiler öyle sattı, Hristiyanlar öyle sattı. Şimdi iş geldi bu zamandaki hocalara. Allah ilme emanet etti. Bunu açıklayacaksınız. Aynı. Peygamberlerden ne söz aldıysa Allah... ...alimlerden aynı sözü aldı Allah. Ne yaptı Muhammed Mustafa? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne yaptı? Taviz verdi mi? Neler çekti? Memleketinden sürüldü, mallarından çıkarıldı, çoluk çocuğu perişan oldu... ...kızları orada burada hicretlere Habeşlilere gitti, Habeştanlara gitti. Neler neler neler? Düşündü mü kızıma şöyle oldu, damadıma böyle oldu... ...efendime hanımıma böyle oldu, düşündü mü bunlar? Malım şöyle oldu, Mekke'de evim ocağıma el kondu... Böyle şey olmaz, hocalıkta böyle bir şey yok. Alim olduğun zaman mecbursun, doğruyu konuşma. <gülüyor> Haktan susan, dilsiz şeytan. <gülüyor> ya doğru söyle ve illa fesküt, ya da sükut et. Doğruyu konuşacaksak konuşacağız. Siz de doğruyu dinlemeye razıysanız bizi dinlersiniz. Ha yok doğru bana acı geliyor, zor geliyor. Beni alakadar etmez. Kimse beni dinlemeye mecbur, değil, ben de ki, kimseye kendimi beğendirmek zorunda değilim. Beni istemeyen, sevmeyen ne kadar olursa olsun yeter ki Rabbim sevsin. Ha, Ben Rabbimin yolunda mıyım? Doğru fetvamı verdim. Doğru mu anladım? Ben buna bakarım. Başka hiçbir şey beni alakadar etmez. Çünkü ahirette kimsenin kimseye faydası olmayacağı günde haktan başka, sıktan başka, sadakattan başka, doğruluktan başka bir şey sökmez. Allah Teala kalallah Allah buyurdu ki büyük ayettir bu. ediyorum Maide suresinin son sayfasında olabilir. Allah buyurdu ki yarın mahşerde buyuracak ama kesin buyuracağı için şimdiden buyurdu buyuruyor. Yani mazi sırasıyla buyurdu bilin. Teakkuk-u ukuruna Gerçekleşeceği kesin olduğu zaman buyuracak buyurmuyor da buyurdu buyuruyor. Allah buyurdu ki yani mahşere çıktınız. Hepimiz insancın bir araya kaynaştık. Orada görülecek. de görülecek. Trilyonlar, katır trilyonlar orada. Bütün mahlukat ya, melekler de ablukaya almış, sarmış. Nere kaçacak? Ne yarayacak orada? Hadi. işte bugün yembu yanfa'us yine sidquhum doğrulara, doğruluklarının yarayacağı gündür. İnşallah o gün yüzümüz ak olsun. Doğru olalım. Ben ne dersem doğrudur, sade beni dinleyeceksin. Sakın başkasını dinlemeyin. Böyle bir şey denmez. Diyemeyiz. Ama biz doğru bildiğimizi doğru olarak size aktarıyoruz. Allah size akıl vermiş, fikir vermiş ya. Kıyas yapacaksınız. Haktan üzülmeyin. Haktan darlanmayın. Tabi dinlediğiniz, izlediğiniz, peşine gittiğiniz hocalarınız, keşke sizi doğruya yönlendirmiş olduklarını öğrenseniz, bilseniz, sevinirsiniz. Biz de seviniriz. Ama eğer baktınız ki etkilendiğiniz, beğendiğiniz bir insanda bir yanlış itikat varsa onu terk etmekte de sakın efendim geç davranmayın. Ya Rabbi senin yoluna muhalif düştü. Seviyordum ama sevgi senin için. Sevgi kimsenin şahsı için değil. Kimseyi şahsı için sevmiyoruz. Herkesi Allah için seviyoruz. Allah için kim sevilir? Allah'ın yolunda doğru giderse. Allah'ın yolundan ayrılan Allah için sevilmez Haciyim diye de çıksa Hocayım diye de çıksa Ben akademisyenim Ben şuyum, doçum, profum Ne derse desin Benim imanım ortada Yağma mal değil İtikad bu Ben helala helal inanacağım, harama haram inanacağım Öyle şey olabilir mi? Ben bunu araştırmak zorundayım En doğrusunu bulmak zorundayım Onun için sakın beni Kavgacı tanıtırlar çekişmeci gösterirler. Onun bunun aleyhine konuşuyor, böyle Müslümanların aleyhine benim benim Müslümanların aleyine konuşuyormuşum. Ben kavurun aleyhine daha çok konuşuyorum. E, Müslümanlardan da yaramazlık yapan varsa konuşmam lazım gelir. Niye lazım gelir? Çünkü Müslüman bazı gerek kavurdan daha zararlı olabilir. Çünkü İmam Rabbani ne diyor? Ehli sünnet dışı bidat ehlinin zararı kafirden beterdir diyor mektubatta. Çünkü neden? ...kafiri kafir olarak gördüğün için, şimdi papaz, papaz çıktı televizyonda bir kanala, haham çıktı, e sen bunu dinleyip de, haham'a dediler ki, senin dediler ahiret hakkında, kader hakkında, sizin dinde inanç nasıl dediler papaza, Papazla başladı anlatma, sizin içinizden bir Müslüman bundan etkilenir mi, niye, papaz papazı ya der. Niye? Ne yapacaksın Gavuru der ya bana ne onun imanından der. Ama bir hoca çıktığı zaman ağzı da laf yapıyorsa Rasulullahu Allahümüeğüdümü kebın kulli dilinden böyle laflar insicam üzere akan dili çok bilgili yani kalbi kalbi boş demektir o bilgisi dilinde yani ağzına vurmuş çenebaz. Alimlerin şerrinden sana sığınırım diyor. Münafıkların şerrinden sana sığınırım diyor. Çünkü dili çok bilgili ama adam münafıktır. Hadis-i şerifte böyle münafıklardan ama bilgisi çok. Şimdi bilgi çok olduğu zaman kandırma insanı yoldan kaydırma imkanları artıyor. Seni bir çelişkiye soktuğu zaman aa neye inanacağımı şaşırdı, şaşırıyorsun. O hoca öyle demişti bu hoca böyle demişti seni ikileme sokuyor şüpheye sokuyor. Acaba girdi mi? İman gider. İnne'mel mu'minun ellezine amenu billahi ve resuli. İman edenler ancak Allah'a peygambere iman eder. Allah'a iman ne demek? Kur'an'ın bütün ayetleri. E Kur'an diyor ki: "Yecuj Mecuj'u settin arkasında." Bunlar diyor ki: setmet yok, zamanı yok, mekanı yok." Eş Allah öyle diyor böyle. Sana mı inanacağım? Allah'a bileceğim. Şimdi bir şüphe girdi. Ne olacak şimdi? Allah Teala bunu Üzeyr Aleyhisselam öldürdüm fema tevallah 100 sene öldü ölü bıraktım diyor. Sonra onu dirilttin. Hangi surede? Bakara suresinde. Adam ne diyor? Tefsir yazmış. Cık. O diyor temsili mi? Yani piyes yani tiyatroya. Temsili diyor. Öyle bir ölme 100 sene kalma yok. E ben Allah'a mı inanacağım, sana mı inanacağım? Ben buna sessiz kalamazdım. Kalamazdım. Ben milletin dinden imandan çıktığını görüp de gülemezdim. Ehli beyte iftira yapılırken ben gülemezdim. Pis işler ehli beyte istahat edilirken. Ha bu bu alimlikle değil, Müslümanlıkla bağdaşmaz. Bunu seyirci kalan bir Müslüman olmaz. Doğruları beyan edeceğiz. İnsanımız serbesttir. İsteyen istediğini dinleme özgürlüğü vardır. Kimseye efendim sen benim görüşüme göre bunlar yanlış. Ben sana duyuruyorum itikadım bozulur ha ama sen desen ki hoca sen öyle diyorsun ama ben onu da dinleyeceğim e dinle yani özgürlük var burada kimse kimsenin hakkını kısıtlayamaz yani ama ben sana mesela doktora gidiyorsun ben bana gelene konuşuyorum değil mi bana siz geldiniz ben size konuşuyorum değil mi ben gidip de efendim sokakta bağırıyor muyum köfteci de bakkalda ben geldiniz ya bana şimdi bana güvendiniz Şimdi radyosunun başında beni dinleyenler ne yapmış oluyor? Bana güvenmiş oluyor. Yani bu adam da bir şeyler biliyor. Biz de buna güvenerekten bakalım ne anlatacak? Bir güven var. Ben bu güveni istismar edemem. Doğru bildiğime eğri diyemem. Eğri bildiğime doğru diyemem. Ben bu güveninize layık olma çabasındayım. Ehli sünnet hassasiyeti bakımından. Ben bu güveninize layık olmak için çalışıyorum. Ha bu güvenle bana gelene doğruyu söylerim. Ama velakin adam benim işime gelmedi ya bu konuşma. Ben dinlemeyeceğim daha seni. Öbür tarafı dinleyeceğim. Ben ikini dinleyeceğim. E dinleyebilir. Biz devamlı söylüyoruz. Evvela sünnet, ehli sünnet inancıdır. Sünnetin en büyüğü sünnete göre inanmaktır. İnanmak doğru olmadan ne namaz olur, ne orucu olur, ne örtünme olur demiş. Kadere inanmayan bir çarşaflıdansa kadere inanan bir başı açık mine etekli kadın eftaldir. Çünkü çarşaflı da olsa kadere inanmayınca Kafir olur. Öbürü mineye tekli de olursa, iman şartlarına inanırsa, yaptığı işin de günah olduğunu bilirse, Müslüman olur. Anlatabiliyor muyum imanın hassasiyetini? Burada sakaldı, sarıktı, hacılıktı, hocalıktı bizi kandırmasın. Biz ehli sünnet itikadına evvela bakarız. Ondan sonra amel, iman olmadan amel, olmaz. Biz size bunu söylüyoruz. Onun için şimdi mektubattan okuyoruz. Yani tam lügat manası böyle kırık kırık tek tek veriyordum ya öyle mana versem belki fincancı katırları ürker. E birileri o bana bir şey dedi sana bir şey dedi ortalık karışacak bir toptan mana vereceğim. Ne yapalım? Ama şimdi mektubu da İmam Rabbani'nin beyanlarını da atlamak işime gelmez. Başlamışım sırayla şimdi İmam Rabbani adamı ne yapar? Onun için ben de doğruyu konuşacağız da işte anlayın. Anlayabildiğiniz kadar. Ama bu millet işte bu haramdır diyorsun. Niye haram olsun? Ya deme. Yapamıyorsan da haramı kabul et. Yapamıyorsan da estağfurullah çek. Yani sakın bak bir şey caiz değil. Bir şey haram dendiği zaman o yapma bak. Bu senin anlayışına, örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine göre İslam gelmez. Sen İslam'a uyacaksın. Şimdi hadis uydurmuşlar. Hadis olur mu? Palavra uydurmuşlar. Ne diye? Zaman sana uymazsa sen zamana uyarsın diye. Çocukluğumdan beri böyle bir palavrayı dinliyorum. Hiçbir kitapta da görmedim bir yeri. 104 kitapta yok. Ya öyle bir şey olur mu ya? Biz bu zamana uyarsak gavur oluruz ya. Bu, bu zamana uyulur mu ne? Ortalığa bak. Her şey satışa çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman biz Kur'an'a uyacağız. Sünnete uyacağız. İmam-ı Rabbani gibi müçtehitlerin... Müceddiklerin, hem de itikatta müçtehit yahu. Bu kadar büyük yani. İtikatta Allah Teala ona saha vermiş. Bunların beyanları doğrudur. İşimize gelse de gelmese de biz yine doğruyu söyleyelim. İnşallah birbirimize hakkı tavsiye edelim. Sabrı tavsiye edelim. Yembeği yenye şu bilinmelidir ki ennel kalbe tabiullil ayni Kalp nereye tabidir, göze tabidir. Şimdi ne anlatıyoruz bu mektupta? 3. cildin 41. Mektubat'ın 3. cildinin 41. mektubunda. 56. sayfanın son satırında kalmıştık. Oradan sıralı gideceğim de. Efendim bazıları öyle toptan mana verdiğim zaman "Aa hoca şurayı atladı." demesinler. O bilerek. İşte ona göre bu, bu derste biraz bilerek hareket ediyorum. ...bundan dolayıdır ki ''Aa hoca mana yanlış verdi.'' demesinler. Bilen hocalar dinliyorsa. Şimdi, kadınların biatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartlar koştuydu. Hangi şartta gelmiştik? He? Şart kaç? Madde kaç? Üç. Birincisi neydi? Şirk koşulmayacak. İkincisi neydi? Hırsızlık yapılmayacak. Üçüncü şart neydi? Zina yapılmayacak kadınlara özellikle bu şartlar koşuldu. Erkeklerde buna dahildir tabii ki. Kadın zina kimle yapacak? Erkekle yapacak zina. Demek hepsine haram. Fakat İmam Rabbani Hazretleri bu hususta bayağı beyanatta bulundu geçen hafta konuştuk. Şimdi bilinmelidir ki kalp göze tabidir. Şimdi karar veren yer neresidir? Kalptir, akıldır. Kalple akıl bağlantısı vardır. Fakat kalp de neye göre karar verir, etkilenir? Gördüğüne göre. O zaman iş nereden başlıyor? Gözden. Yani bir kadına, namahrem kadına, yabancı kadına bakmasan, güzelmiş, çirkinmiş diye, efendim, hiç e, görmesen, aklında bir şey kalmaz. Ama baktığın zaman, güzellik, çirkinlik beynine, hafızana işler. Ondan sonra da şeytan vesveseye ne bulur? Yol bulur, kalbine girer. Onun sana güzelliğini düşündürür. Şunu. Veya kadın kadının da efendim kötü bir gözle, şehvetle yabancı erkeğe bakması nedir? He? Haram. Eşini dizilerde öyle efendim, ee yakışıklı ee delikanlıları koyuyorlar. E bu sefer kadınlar, kızlar bunu seyredenlerden, hiç kötü gözle bakmayanlar da var. Ama içine bir efendim, niyet, kötü niyet geçen de olur. Bu sefer ne yapacak? Bir insan bakıyorsa ama erkeğin yüzüne, kadının yüzü bile avret değil. Hanefi mezhebinde. Kadının yüzüne değil, Hanefi mezhebine göre avret değil. Yani bir insan kadının yüzüne görse kadının yüzünü haram değil. Günah da değil. Ama Kötü gözle baktı mı, şehvet devreye girdi mi ne olur? Haram olur. Zaten şehvetle duvara baksa bile ne olur? He? Haram olur. Adam ne diyor? Git, Afedersin gittim, girdim ahıra diyor. Ondan sonra eşeği gibi görmüş? En büyük, artist gibi görmüş. Meşhur bir manken gibi gördüm eşeği diyor. E gidiyor adam, şeriatta ayıp yok şimdi. E, hayvana tecavüz eden adam var. Bu hayvana tecavüz eden evvela buna kötü gözle baktı ki Ondan sonra dedi, demek ki duvarı dediğim zaman ne gülüyorsunuz? Yani bu işler böyle. Adam eşeğe bile kötü gözle bakabiliyor yani. O zaman şehvet devreye girdi mi, kötü göz devreye girdi mi, duvara bile o nazarla baksan ne olur? Haram olur. Şimdi bu noktada kalp nereye uyar? Göze uyar. O zaman evvela nereye sahip çıkmak lazım zinadan korunmak için? Göze sahip çıkmak lazım. Zaten bir evvelki derste, hadis-i şerifte İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu, gerçi belki de ben orada kaldım. İ'lem, oradan alalım bakalım. Şunu bil ki enne neviye sallallahu aleyhi ve selleme kal, kainatın efendisi ne buyurdu? Zine'l ayni ennezzarhu ile lecnebiyyat Gözün zinası nedir? Yabancı kadınlara? Şehvet nazarıyla tabi. Kötü göz kaydını koymak lazım. Yoksa normal bir bakışla gözüne geldi bir kadın. Bu zina sayılmaz. Ama kötü gözle, hatta yoldan giderken bir bakış, yolunu görmek için, sağına dönmek için, efendim arabadasın, işte park edeceğin vurmayayım diye bakıyorsun sağa sola. O arada bir bakış, önüne bir kadın geldi gözüne. Bunun da vebali yok. hadis şerifte ne diyor? El-u'la leke... Ve ikincisi ne var Rüşeh'mun iblis, bakış, şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Bakış, şeytanın oklarından kalbine saplanır, kalbini karartır, iman nurunu söndürür. Bakışta çok büyük tesir var. Bir bakıştan adam sahabi oluyor ya. Bir bakışla. Kime bakıyor? Rasulullah'a bakarsa, sallallahu aleyhi ve sellem. Ne gözle? iman nazarıyla, sevgiyle baktığı zaman bir bakış. O bir kere gören ne olamıyor? Veysel Karahani en büyük evliya olduğu halde bir kere görememdi diye bir kere görene yetişemiyor. Bakışın sen önemi olmasa o bir bakışta ne aldı da şeytan buna kancayı takacak, bunu nasıl saptıracağım diye uğraşıyor. Fakat bir türlü bunu saptırma yol bulamayınca adam Kimseyle görüşmüyor ki gıybet etsin. Mağaradan çıksa ağaç kolundan bir su içiyor ırmaktan ot diyor iki kaşık iki avuç dönüyor. Çarşıya inmez, pazara inmez, gelen olmaz, o bir yere gitmez e günah imkanı yok. O zaman şeytan buna bir çare düşün. Allah imtihan işte hikmetine bina bazen öyle yapar. Ta Eyyub aleyhisselama bile musallat oldu. Mevla'dan izin aldı. Da. Dedi ki bu Eyüp kulun çok ibadet zikrediyor ama dedi. Tuzu kuru tıkırı yerinde dedi. Zengin dedi. Malı mülkü var. Hayvanları sürülerle dolu dedi. Buna dedi bir bela versen dedi. Bu zikir mikir yapmaz. Mevla buyurdu yapar. Yapardı yapmazdı. E bana izin ver bir musallat olayım da bakayım işte. O Eyüp Aleyhisselam başına gelen belalar hep buradan. Anlıyor musun? Şimdi o kıssaya geçecek değilim. Ama Allah izin veriyor. Çünkü Kur'an'da ne diyor? Enni messeniyyes şeytânü bin usmim adab. Ebu selamın bu sözü Kur'an'da geçiyor. Ya Rabbi şeytan bana azap ve yorgunluk ve bela dokundurdu diyor. Yani yaratan sensin ama o sebep oldu diyor. Yani bunu Allah peygambere yaptırırsa da de veliye yaptırmaz mı? Yani imtihan bu. Bu sefer padişahın kızına saray çarptırıyor. Böyle işte biliyorsunuz sarayı. Nöbetler gelir. Işte, kız da güzel kız işte evlenecek. Saraylar arası düğün olacak falan, padişah mahvoluyor. Ne olacak o zaman? O zamanki durumda, benim bütün hekimler geliyor, işte o zamanki kâhinler, falcılar, büyücüler neyse, kimse bir rukye yapamıyor, ilaç yapamayınca şeytan insan kılığına giriyor. Geliyor padişah diyor ki, falan da bir abit var. Sen diyor efendim, o bir okusa bunu bu iyileşir. Padişah bu alıyor. Ondan sonra, ondan işte şey yapıyor, onda hiç kırmızı çizgileri var şöyle böyle, ben inmem gelmem şöyledir, böyledir, neyse, getirttiriyor zorlan, neyse, şey, falan. Hakikaten o da gözü kapalı, bir okuyor, o zaten keramet sahibi o zaman, bir okuyor iyileşiyor. Tamam, padişah seviniyor ama şeytan işine gelmiyor. Şeytan üzülüyor çünkü, maksat asıl olmadı. Bu sefer bir zaman sonra bir daha sana çarptırıyor, yatak, döşek... Ondan sonra padişah da artık biliyor diyor ki bu adam iyi bunu bir sefer. Bunda bir şifa var. Ama şimdi ne yapacağız? Zaten zor getirdik ikide bir. E şimdi o da diyor ki bu sefer şeytan yine geliyor diyor ki bak diyor böyle bir kere iki kere taşıma suyla değirmen döme bu tam iyileşmiyor böyle. Bunu onun mağarasında bırakacaksınız diyor. Yanda kalacak bir zaman devamlı okuyacak edecek şunu bu, bu, bu tam iyileşir o zaman alırsınız. Deyince efendim böylece o Abidin mağarasında kızı Efendim bıraktırıyor Şeytan bu ya. Sen baş edebilir misin? Ondan sonra O ol, olmaz mı olmaz diyor ama Padişahın emri mecbur E bu sefer Adam okuyor ediyor devamlı ibadet ibadet ibadet O arada içine geliyor diyor ki Bir kere bak Ya bu nedir Kör müdür topal mıdır bu nedir bu kız bu nedir Bakardın bakmazdın oho hiç bizimle öyle uğraşıyor mu? <gülüyor> Bizle niye uğraşın ki? Bak demeden bakıyoruz. <gülüyor> Sen dedi, İpsiz geliyorsun dedi, sana ne yapayım dedi. E senle ne uğraşsın ya? Adam 200 sene şeytanın anasını ağlatmış. Şeytan tabii onunla mücadele verecek. Kimle daha fazla uğraşıyor, kim daha fazla Allah'ın yoluna hizmet ediyor, ibadet ediyor, ondan fazla uğraşıyor. Öbür türlü namaz yok, abdest yok. Şeytan bana müsaade diyor, kaçıyor zaten. Sana bir bela gelirse ben de yanarım diyor. Şeytanın... Kaçtığı adamlar var. Bu sefer efendim bir kere zor yani artık o gayri iftihari gibi böyle bir şey bir bakış bakış duruyor ama o anda da saranöbetinden kızın üstünü açtırıyor. Bak şeytana bu kadar müsaade verilmiş. İmtihanı görüyor musun? Üstü kapalı olsa o kadar etkilenmeyecek yani. Ondan sonra sen efendim bu kapatıyor gözünü estağfurullah şudur budur ama halbuki bak normalde bizde Bizim şeriatta nasıl? Birincisi başa baş gelir. Yani bir bakış gayri ihtiyari gözün aldı, başa baş gelir. Yani ne günah? Mesela. Ama vethaniyetü aleke. bir daha bakayım ya şu köşeyi dönmeden bir daha bir bakayım. Dedim mi o zehirli ok kalbe sapsalır. O sonra istiğfar çok lazım, temizlik. E bu sefer temizlik de yapmıyor, istiğfar yok. Pişmanlık yok, tevbe yok. Ne oldu? Karanlık üstüne karanlık, bir daha karanlık, bir daha karanlık, bir daha. Ondan sonra zina, bir daha, içki, bir daha. Gibet, namaz yok. Vakit geldi, namaz kılmaz. Namaz arada büyük temizlik yapıyor. Namaz kılmadım mı? Tulum çıkarız. Her tarafı leş olur. Çünkü abdest yok. Namaz yok. Ne ile temizlenecek? Bu 5 vakit namaz olmasa bu millet nasıl cennete girecek? Nasıl günahdarlar afettirecek? Gözümüzün nuru namaz. Göz bebeğimiz gibi namaz. Zaten insan işte günahlara alıştı mı namazı da ne yapmaya başlıyor? Cevşetme. Namazı sağlam kıldı mı da ne yapmaya başlıyor günahlara karşı? Soğukluk. Aman abdesi bozmayayım. Şimdi bir de abdest alamayız falan. Oraya bakmayayım, şuna tutmayayım. E, abdest, namaz bunlar kale. Allah'ın zikri. Muhafaza. Ondan sonra Bers-i aklında kaldı Bu iş. Ondan sonra işte şöyledir, böyledir adamı 200 sene ibadetinden sonra ya düşürttü zinaya, zina ettirdi. Eşin zina etti, estağfurullah diyebilirsin. Ben haram ettim ya Rabbi günahdi diyebilirsin, pişman olabilirsin, tevbe kapısı açıktır. Ama iş işi kovalıyor. E dedi sen buna zina ettim, bu kızı evlendirecekti şimdi geliyor şeytan buna, içinden vesmesi veriyor. Şimdi bu adamlar gelir, bunun kız olmadığı meydana çıkar, uluslararası işler o zaman tabii tabi, krallık, nişanlı şudur budur, burada kimin yanında kaldı bu? Senin yanında kaldı bu, ne olacak? Bunlar kesinlikle senin kafan gider, ne olacak? Senin en iyisi bunu öldür, ondan sonra bunu göm, e siz günlerce gelmediniz, öldü kokacaktı burada, gömdüm. Sana herkes inanır. Bütün dünya "Persi İsa" dedim mi? Evliyanın başı. Sana kimse aklından bile geçirmez. Ondan sonra öldürttü kızı. Ondan sonra da gömdürttü. Ondan sonra da geldiler kraliyetten falan. Ne olduğunu etti. Böyle böyle falan. Ondan sonra ya vah vah ağlayan, sızlayan şudur budur. Adamada inantılar giderlerken şeytan geldi bunlara. Ne var? Siz ne havana katamazsınız ya? İnsan mezarını açar bir bakar ya bu bunu boğduysa e şeytan bu ya. Sana öyle, ona öyle, ona öyle. Şeytandan dost olur mu ya? Bu sefer açtırdı mezarı. Çıktı meydana. Boğuldu. Gel bakalım Bersiysa. Çektiler bunu. daracına. Şimdi şeytan geldi. Bak şimdi. Günahlar nereye götürüyor? Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Kemeteliş şeytan... Şeytanın hâli ki İdkâlelil insan insana ne dedi? İnsan kim orada? O Bersisa. Ne dedi ona? Ükfur, kafir ol dedi. Şimdi ipe asıldı, şeytan geldi. Dedi ki bak çektiler, çekecekler. Ne var? Sen dedi bana bir secde et. Ben burada bir düzen kurarım. Seni ipten indiririm ben. Yıkarım birine bir şey yaparım ben. Bende oyun çok. Bersisa dedi ki, becerebilir misin? Dedi beceririm. ''Ne yapacağız?'' dedi. ''E bana secde et. ya ''Yahu nasıl secde edeyim?'' ''Secde edeyim'' derken boğulurum zaten ip boynumdan. ''Yahu'' dedi. ''Kal ben secde ettin.'' ''Bana şöyle bir...'' ''Kal ben.'' ''Bana tap'' dedi. Şeytan kendine taptırma adam arıyor. Bu milletin çoğu puta tapanlar kime tapıyor? İneğe tapanlar kime tapıyor? Maymuna tapanlar kime tapıyor? Ateşe tapanlar kime tapıyor? He? Hiç o inek dedi mi ki bana tap? Şeytan dedi ona git ineğe tap. Yasin'de, Allah ne buyuruyor Yasin'de? ''Eleme kullekum ya beni Ademe'' ''Elem e'ahedileykum ya beni Ademe'' ''Ey Ademoğulları, ben size vasiyet etmemiş miydim?'' ''Ella te'abudus şeytan'' ''Şeytana tapmayın'' diye. Sen sadece şeytana tapanlar satanistler mi zannediyorsun? Allah'tan başka kime tapayan varsa, hepsi şeytana tapıyor. Bu budur. Diyor, bana bir secde etmezse kurtaracağım. Koca Bersi ise, kalbinden şeytana teslim oldu ve kafir olarak 200 sene ibadetten sonra nasıl korkmayacağız? Nasıl korkmayacağız? Neyimize güveneceğiz? Hacılığımız, hocalığımız kaç parayla? Sonumuzu görmüyoruz. Şeytan şeytan ne dedi adama? Kafir ol. ma Ne zaman adam kafir oldu? Şeytan ne dedi? Galeyni berium Hadi bana müsaade. Sen şimdi gavur oldun cehennemde buluşuruz ben senden beriyim ya nereye gidiyorsun hani beni ipten kurtaracaktın inni ehafullaha rabbel alemin alemlerin Rabbi Allah var dedi ben korkarım Allah'tan vallahi korkar şeytan korkar ya müsaade kadar iş yapıyor ya şeytan Bedir'de ne yaptı Bedir'e çıkardı Ebu Cehil'lere he ben sizin arkadaşınızım sizi kimse yenemez dedi melekleri görünce Bedir'de ne yaptı Ordunun arasında Ebu Cehil'lerle kol kolaydı. Adam kılığına girmiş. Bir kabileden soylu bir adam kılığına. Girmiş. Onlar da ona güveniyorlar. Ha görünüşte o adam. Adam halbuki memleketinde yahu. Şeytan giriyor bir kılığa geliyor. Şimdi mesela senin e, tanıdığın bir adam Rize'de. Şeytan şimdi gelir onun kılığında sana mesela böyle. Görünebilir. Sen de o geldi zannedersin. Melek de öyle yapabilir. Dilenci gibi gelir bir şey istersen de mesela insan kılığına girebilirler. Allah imtihan için izin verdi. Ne oldu? Kehan akibete huma enne huma fi'n-nari fiha. Şeytanın da akıbeti, Bersiisa'nın da akıbeti ne oldu? Cehennemde ebedi kalmak oldu. Bu çok ağır oldu bu. 200 sene ibadet nere gitti ya? Onun için nereden başladı? Gözden Bakıştan başladı. Onun içindir ki insan küçük görerek yaptı. günah büyük yazılır. Büyük görerek yaptığı günah küçük yazılır. Bir namereme bakmak küçük görerek bundan ne olur gibi bakarsa büyük yazılır. Ama velev zina gibi büyük bir günah korkarsa pişman olursa üzülürse ve korkarsa büyük de olsa küçük yazılır. Yani bu ne demek? İnsan kime karşı isyan ettiğine itibar edecek. Yapılan günahın boyutuna değil, bu kime karşı geliştir. Değilmeyecek güvenerekten. Bana bir şey olmaz. Hoca senin kalbim pis. Benim kalbim temiz diyor bana. Yani bu hadis-i şerifler bana mı geldi? Ve ziner ricleyn el meşgulah ve lecne Ayakların zinası nedir? Yabancı kadınlara yani zina yapmak için. Adam şimdi efendim... Namahreme, kötü gözle, kötü göz, bak bu kötü gözü unutmayın. Biz normalde bir adam bir kadına baktı, zina oldu diyor muyuz? Bu hadis-i şerifin şerhinde ne diyoruz size? Şehvet nazarıyla. Ama bunun için de ne yapmak lazım? Mümkün mertebe bakmamak lazım. Çünkü e ben e, iyi gözle bakıyorum ders ama. Şimdi kalp göze tabi. E, göz gözler Rabbimizin elinde, kalpte Rabbimizin elinde, dilediği tarafa çevirir. Tedbirli hareket eden selamet bulur. Tedbirsiz salıveren, koyveren sakata gider. Bu iş böyledir. İhtiyat lazım. Bak, Allah buyuruyor. Nur suresinin ayetinde. Kullil müminine inanan erkeklere söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gözlerinden yumma yapsınlar. Ne demek? Her yere bakmasınlar. Bakılması helal olan yer var, haram olan yer var. Her yere bakmasınlar, Na ı olduğu zaman gözlerini yumsunlar. Ve ahfezluf-u tenasül uzuvlarını muhafaza etsinler. Evvela ne dedi? Gözünü yumsun. Sonra ne dedi? Tenasül uzuvunu korusun. Bu ne demek oldu? Gözünü yumarsa tenasül uzuvunu koruması kolay olur. Allah bunu böyle sıraladığına göre burada mana var. İnne Allah habirum Allah onların neler yaptıklarını, sürekli ne işlediklerini çok iyi biliyor. Çok iyi haberdar. Başka bir ayetden buyuruyor. Ya'lemu gha'inete'l ayuni ve sudur. Gözlerin hainliğini Allah biliyor. Yani gözün bakışında bazen ne bakışlar var? Hainlik var. Yani şehret ve kötü gözle bakışlar var. Her göz aynı değil. Ama Allah bazen o gözlerin hain bakışını biliyor. Ve ma sudur. Allah Celle Celaluhu gözleri öyle hainlemesine baktığı zaman kalplerin içeride ne gizlediğini, ne fikir taşıdığını, ne niyet taşıdığını da onu da biliyor. Celle Şaluhu Celle Celaluhu. Zalike ezgalehum. Bu onlar için ne olur? Daha temiz kalmalarına vesile olur. Yani gözü yumarsa, namereme baktırmazsa, Harama düşmemeleri için daha temiz bir davranış olur. Ve mü'minat. Kadınlara da söyle. Min Kadınlar da gözlerini yumsunlar. Ne demek? Şimdi kadın kapandı. Her tarafını kapattı. Ne kaldı? İki gözü kaldı. Yüzü kaldı açık. İki gözü kaldı. Ama kadın da ne yapabiliyor? Erkekleri iki gözüyle görüyor. Gördüğü zaman efendim sakın Kötü gözle bakmasınlar. E kötü gözle hangisine iyi gözle, hangisine kötü gözle burada da zorlanma olacağına göre mümkün mertebe ne yapsınlar? Erkeklere bakmasınlar. O da ne yapar? Namuslarını korumalarına yardımcı olur. Gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Erkeğe de aynı, kadına da aynı. Allah Teala böyle buyuruyor. Şimdi İmam Rabbani buradan nereye getiriyor işi? يَنْبَغِيَنْ <gülüyor> يُعْلَمَ Demek ki kalp nereye uyacak? Uyuyor, göze uyuyor. Hemme bi halavla Rabbi. Allah Teala'nın diyor, burhanını, açık delilini görmese Yusuf'un da içinden bir şey geçecekti. Ama geçti mi? Geçmedi. Niye geçmedi? Ben diyor ona burhan gösterdim. Kim kimi gerçek manada severse Yusuf'la Yakup Aleyhisselam arasındaki aşk gibi, sevgi gibi bir irtibat olursa, dünyanın bir ucunda olsa gelir ve yardımını yapar. İşte evliyaya bağlanan, rabıtayı sağlam yapana da Allah dostları. Kaç kişiden duymuşum? Zinaya düşecekken Efendi Hazretleri geldi, beni zinadan kurtardı diyen kaç kişiyi gördüm? Çünkü Efendi'ye rabıtasını güzel yapıyor. Değil mi? Efendi kim? Mahmut Efendi Hazretleri. Allah başımıza neşlik etmez. Ya öyle veliler var. Gerçek seversen yardımları gelir. Bazıları diyorlar bizim efendimizden başka efendimiz yok. Öyle şey olur mu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber. Ondan sonra halifelerimiz var. Dört halifemiz var. Sahabemiz var. Ulemamız var. Evliyamız var. Öyle kabak gibi laf. Cahil laf. Şu anda efendi hazretleri bizim. Vesilemiz o. Ondan öğrendik her şeyi. Vesile inkar edilebilir mi? Bir vurdu göğsüne Yakup aleyhisselam. Ne oldu? Bütün diyor şehveti isteği parmak uçlarından böyle çıktı git aktı. Allah Yusuf Aleyhisselam peygamberlerden yazdıysa bir kulunu o peygamberlikten önce de sonra da büyük günah yapmaz. 40 yaşında peygamber olacaksa 40 yaşına kadar bile bir büyük günah yapar mı? Çocukken de yapmaz. Efendimiz hiç puta taptı mı? Hiç şarap içti mi? Hiç cinayet yaptı mı? 40 yaşına kadar? Ha, Ebu Bekir Sıddık da öyleydi. Zaten diyor ya Ebu Bekir'le ben diyor ezelde musabaka atı gibi ikimiz koşturuyorduk. Ben geçtim o bana uydu. O geçse ben ona uyacaktım diyor. İşte Ebu Bekir de böyle adam. Radıyallahu kefera Seyrihan. künnâ kefera seyrihani sebektuhu fe tebi'an lev sebekanî letebi'tuhu. Hadis böyle. Ebu Bekir Sıddık'a da aynı işler oldu. Yani her sahabide bile bu yok. Çünkü cahiliyet dönemi geçirmiş bütün halifeler sahabi. Ama Hazreti Ali Efendimiz de çocukken Müslüman olduğu için onda da o avantaj var. Çocukken olduğu için bu vermeden Onun da o fazileti oradan tabii büyük oluyor. Ama bu Bezi Sıddık o da o yaşa gelmiş. Efendimizle arasında iki yaş var. Yani Efendimiz 40 yaşındaysa o 38 yaşta gelmiş. Hiçbir cahiliyet bulaşıklığı yok. Bu koruma, bu ısmet, ısmet nedir? Peygamberlerin sıfatıdır. Masum diyoruz masum. Masum ne demek? Günahsız. Günahsızlık ancak kime mahsus? Peygamberlere mahsus. Peygamberlerin dışındaki evliyada bile var mı? Yok. Ama onlarda ne var? Hıfz. Yani muhafaza. Enbiya masum, evliya mahfuz. Veliler korunur. Korunur ama peygamberler gibi garantili değil. Ama peygamberde... ''Yanlış yapmak istese bile yaptırmazlar.'' Böyle bir ne var? İsmet sıfatı garanti.'' Bu çok önemli bir sıfattır. Peygamberlerin ismet sıfatını inkar edenler, mesela mevdudi inkar eder. Daha bunun gibi bazı ehli sünnet dışıdır onlar, o fikirdekiler Peygamberler masum değil, Peygamberlerin hataları var, şeyleri var. Şimdi isimlerini vermeyeyim, o bir tane meşhur benim konuştuğum adam mesela, o öyle der. Peygamber çok hataları var, bir başka biri var, bir peygamberimiz ne kadar hata yapmış diyor. Yani öyle çok. Onlar konuşur. Onların dili uzun. Onların dili uzun. Allah bizim dilimizi öyle uzun yapmasın. Sonra keserler dilimizi. Ateşten makasla makaslarla. Böyle peygamberler çok hata yapmış falan. Tövbe estağfurullah. Onlar masum. Hata yapmak istese yaptırmazlar. Şimdi Yusuf Aleyhisselam içinden geçirmedi bir şey ama e, zora girdi. Kadın zora soktu onu. Yani. Ama Mevlana böyle burhan gördü. Kedel gelin asıl efendim. Anhu su'a'l fahsha. Biz kötü işleri ve fuhşu Yusuf'tan böyle çevirdik. İnnehu min el muhlisin. Çünkü Yusuf bizim muhlis değil, muhlas kullarımız. Muhlis olsa ihlâsa çalışan. iklasa çalışanın dönme payı var. Muhlas olursa seçilmiş. Onun dönme payı yok. Allah bizi muhlaslardan eylesin inşallah. Efendi Hazretleri hep dualarında. Muhlisin muhlisat, muhlisin muhlasat. Öyle derdi. İhlasla çalışan erkek kadınlar, kadın erkek cemaate dua derdi. İhlası kazanmış erkek ve kadınlar. Yani muhlislikle kalmamalı. Muhlas olma yolunda ilerlemeliyiz. Çünkü dönme payımız hala mevcut. Allah son nefeste iman selameti nasip et. Çünkü öbür türlü sonumuz belli değil. E şimdi sen Yusuf Aleyhisselam selam mısın? Sana ısmet sıfatı mı verildi? Sana garanti mi verildi? Hal böyleyken Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Yusuf suresinde ve ma ben nefsimi temize çıkaramam. İnnen nefse lemmâratun bis su nefisin huyu ve yaratılışı ve cibilliyeti öyledir ki kötülüğü çokça emreder. İşi gücü kötülük aşlar. İllâ rahime rabbî ancak rabbimin acıdıkları müstesna. Allah bize de acısın Allah acımazsa durumumuz yaş Kimse kendine güvenmesin dediğim bu. Bir peygamber ben nefsimi beri tutamam, temize çıkaramam derken. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla biat ettiği şu şartnamelerde kadınların elini tuttu mu? Aşı beyanıyla malemis et yedü Resulillah sallallahu teala aleyhi ve selleme yedem rahat mahremi olmayan annesidir, kızıdır, işte eşidir, böyle mahremi olmayan bir kadının eline Resulullah'ın eli değmeden vefat etti. Değmeden. Peki o masum, o korunmuş, onun geçmişi, geleceği bağışlanmış, o garantili o niye tutmadı? Ha tabii hem ihtiyat var hem de ümmetine ne var? Öğreti var, talim var. Öbür türlü ne diyecekler? Ben de büyük evliya oldum şimdi peygambere uymaktan ben de tutabilirim demeye başlar yaşlanan bir hoca. Birisi ben şeyhim benim elimi öp der. E bazılarını duyuyoruz. Şeyhin hanımı kürek gibi elini uzatıyor. Bütün müritler, erkek müritler şeyhin hanımının elini öpüyor. Kaç yaşında olursa olsun caiz değildir. Caiz değildir. Ne gereği var böyle şeylerin ya? Bakmaktan bahsediyoruz. Sen tutmaça çekiyorsun. Ben hocayım, ben şeyhim, ben evliyem. Böyle bir şey yok. Ya e Resulullah öptürmedi elini, tutturmadı elini. Sen nasıl yaparsın bunu? Bu müsaade olmayan iş yapma. Peki, demek ki biz korunacak değiliz. Korunabiliriz ama korunacağımıza söz yok. O zaman biz, kapıları kapatalım. Ne yapalım? İlk kapıyı kapatmanın yolu gözü kapatalım. Ama gözü kapatalım derken de, iyi efendim anacak deden geçerken, arabalar şey gibi geliyor, önüne de bir karı çıktı, gözünü kapat da, ondan sonra ezil demedik. Buradaki demek istediğimizi anladın mı? Şehvetle, kötü gözle, bakmamaya kaydedin baktık hemen peşinde ne yapalım estağfirullah, estağfirullah. efendim iki baktım üç baktım beş baktım Yahu, cavur olmadın hoş ama mesele ne yarabbim estağfurullah günah ettim pişman oldum hemen abdest tazelersin iki rekat tevbe namazı kılarsın veya zaten beş vakit namaz kıldığın için arada hemen abdest alırken o günahlardan dökülmesine niyet edersin farz namazla inşallah afol böyle böyle yaşayacağız yani kum kusursuz olmaz olmaz tabii ki. De. Biz peygamber değiliz. Ama kasıtlı günah işlememeye çalışalım. Zaten efendim kırığımız, döküğümüz yetiyor. Göz haramlardan yumulmadıkça fahfzul kalbi, kalbi korumak müşkil olur ve madame'l kalb meşgulan kalp gördüğüyle meşgul oldukça göz güzel bir kadın gördü veya güzel bir erkek gördü bunu kalbe attı, kalp de bunu tuttu, devamlı kuruyor, kaldırıyor. Senin aklına bunu getiriyor, götürüyor. E senin de burada bir fırsat ve imkan doğduğu zaman da bu ulaşım için e fe ferci tenasül uzvunu korumak bu durumda çok zora girer. Bu zaman geçer yine tazeler, unutmaya çalışırsın bir daha tazeler. Yani en iyisi zehirli oku yememek. Sen zehirli oku yiyeyim de ondan sonra tedavime bakarım dememek lazım. Çünkü niye zehirle okuyuyorsun? Ondan sonra yara nükseder, mikrop kapar, iltihaplanır, bir daha git tedavi, bir daha... Bu da bunun gibi. Yarayı yedikten sonra tedavide sıkıntı var. Yani yaralanmamak lazım. فَكَانَ غَبْضُ الْبَصَرِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ضَرُورِيَّا Haramlardan göz yummak demek ki mecburidir, farzdır, vaciptir ne dersen de. En kuvvetli Allah'ın emirlerindendir. Haramlardan diyoruz bak. Haramlardan hatta dersleri hifzul ferci تا ki ne olsun Namusu korumak kolay olsun ve el fatiha muhterem ahmet mahmutlü hoca efendi ile tefsir dersleri